özellikle üç boyutla ne yapıyoruz? İbraz ediyoruz değil mi? İnsanlara anlatıyoruz. Bir tanesi iman boyutu. İmanın müsemması. Kapsamı. İkincisi isim ve sıfat boyutu. Üçüncüsü kader boyutu. Bu üç boyut ehl-i sünneti diğer fırkalardan ne yapıyor? Ayırıyor. Üç temel vasıf. Diğer meselelerde de bazı problemler olabilir. Ama bu üç mesele özellikle ehl-i sünnet vel ve cemaatin ne yaptığı? Ayrıldığı Ehl-i sünnet vel cemaati belli kaidelerle, belli nastarlar diğerleriyle ne yaptı, mücadele ettiği nedir? Üç boyuttur. Üç meseledir. Bunlardan isim ve sıfatı çokça işledik. E, Türkiye'de devamlı bu işlenmiştir. Bu zamana kadar da e, davetçiler bu meseleleri ne yapıyorlar? İşliyorlar. Velillah elhamd. Bunda bir problem yok. He. Kader boyutu ihmal edilmiş bir boyuttur. Çok fazla üstüne gidilmemiştir. İnşallah Önümüzdeki hafta itibarıyla şifa al ile birlikte, yani o kitabın tercümesiyle birlikte bu meselede de yani bir karıştı olsa ufak bir nebze yol alınmış olacak. İman meselesiyle alakalı da bazı şeyler söylenilmiştir, yazılmıştır, çizilmiştir ama Hak bu zamana kadar kendini doğruca insanlara ifade etme şansına kavuşamamıştır. Neden? Neden? Çünkü bu meselede bir şeyler yapanlar, bir şeyler söyleyenler maalesef taraftır davranmışlardır. Ben burada ehil sünnet ve cemate mensup olduğunu iddia eden insanlardan bahsediyorum. Yani şu kurallar temel esas olabilir. Yani nedir? İşte iman sözlü ameldir. Temel esas. Bunda ihtilaf yok. İman artar eksiler. Temel esas. ihtilaf yok. İmanda istisna vardır. Temel esas ihtilaf yok. Yani bunları anlatabilirsiniz siz. Diyebilirsiniz ki ey ümmet işte ehl sünnet vel cemaatin selefi salihinin akidesi budur. Ancak bunu anlatırken bunun kapsamına giren teferruatı insanlara doğru yoldan anlatmak gerekir. Yani ne demek ne demek Şimdi desem ki ben mesela zafere iman söz ve ameldir ne anlıyorsun? Yani i̇man sadece kalbi boyutla sınırlandır ha. ama yani, yani iman tasdiktir diyene bir reddiye değil mi bu? Evet. Tasdiktir diyene bir reddiye mesela kerramilere bir reddiye Peki bu kadar mı? Bu işin ne boyutu? Bilimsel boyutu. Peki günlük yaşamımıza inen boyutu ne? Günlük yaşamımıza inen boyutuna. Bir kere bunu incelemek lazım. İki, iman artar ve eksilir. Ne demek bu? Ne anlıyoruz bununla? İman artmaz ve eksilmez diyenleri bir reddiye imanlıyoruz. İlk başta öyle. Ama işte günlük yaşamımıza yani sana bana inen boyutuna bunu. İmanda istisna. İnşallah müminim demek. E bu ne heretiye verilmiş, falan heretiye verilmiş. Bize bu lazım değil arkadaşlar. Bunlar bir zamanlar var olup bugün ölmüş, geçmiş, gitmiş neler, fikri çatışmalar. Bizim için önemli olan bu meselelerin neye imanımıza, kalbimize, sözlerimize, davranışlarımıza sirayet etmesi. Biz bunları sirayet ettiremediğimiz müddetçe Sadece teori bazında tartışırız. Zaten bunları tartışmakla mükellef olan insanlar da buradaki insanlar değiller. Bunları tartışmakla mükellef olan insanlar zaten limayli. Buradaki insanlar bunları tartışmakla mükellef değil. Ama buradaki insanlar bazı şeyleri bilmekle mükellef. Bu çok önemli. Demin ne dedik? Ehli sünnet vel cemaatin işte bakın baştan beri bu meselenin üzerinde duruyoruz. Sahip olmuş olduğu akide ne? Sahip olmuş olduğu akide ne derken biz bu akideden teferruatlı bir şekilde o imanın altı rükmünden bahsetmiyoruz. Ya el Ehl-i sünnet vel cemaatin karakteristik neleri vardır? Özellikleri vardır. Bu özelliklere sahip olmak ya da bu özellikleri bilmek ehl-i sünnet vel cemaatin yolunda gitmenin neyidir? Temel yoludur. Şimdi 18. bende kadar geldik. Bu 18. bende ya da bu 18. bende kadar Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, kıyamet gününe, kaza ve kadere imanla alakalı doğrudan bir ifade gördünüz mü? Hayır, görmediniz. İşte menheş dediğimiz, he, usul dediğimiz mesele bu. Birileri usul farklı anlayabilir. Ancak usul her ilmin anlaşılması için lazım gelen temel prensiplerin neyidir? Manzumesidir arkadaşlar. Şimdi usulü önem verince teori bazdaki bilgiler kitaptan öğrenilebilecek bilgiler haline dönüşür. Eğer siz usulü alırsanız o bilgileri nereden alabilirsiniz? Herhangi bir kitaptan alabilirsiniz. Ama usula ilişkin bilginiz azsa onu herhangi bir kitaptan ne yapamazsınız? Alamazsınız. Aldığınızı zannedersiniz. Şimdi bugün İnsan hangi halde mürci olmaktan kurtulur? Onunla alakalı bazı usulü meseleler vereceğiz. Usulü. Şimdi hep biliyorsunuz tartışılır. İşte ehl-i sünnet vel cemaat işte bir noktaya kadar tek bir akideye sahipti. O noktadan sonra akide bölündü. İşte o nokta nedir? Körfez savaşıdır. Körfez savaşına kadar tek akidedeydiler. Ondan sonra bölündüler. Hay Hayır böyle bir şey yok. Bu külliyen yalan. O savaşa kadar da tek akide de değildiler. O savaşa kadar da tek menheş de değildiler. Birileri hizbiydi. Birileri halciydi. Birileri ihvaniydi. Ondan etkilenmişti. Ancak o noktaya kadar bunu ibraz etmekten çekinmişlerdi, korkmuşlardı. O nokta gelince patlak verdi. Yoksa ne tek akidedeydiler ne, ne de tek menheşteydiler. Heh. Şimdi buradan nereye geçeceğiz? Buradan şuna geçeceğiz. Bakın bu noktaya dikkat edelim. İmanda üç mesele var. Üç mesele. Üzerinde ısrarla durulan üç mesele. Nedir o? Bir, iman söz ve ameldir. Bunu anladık değil mi? İki, iman artar ve eksinir. Üç. iman istisna kabul eder. Ama bakın kabul eder. İmanda istisna vardır demek değil bu. İman istisna kabul eder. Ne anlıyoruz Osman iman istisna kabul eder cümlesinden? Yani yerine göre inşallah müminim diyebiliriz. Evet. Her zaman değil. Eğer şek ve şüphe içeriyorsa diyemezsin. Bakın buna dikkat edeceğiz. Evet. Bu üç noktayı dile getirmiş bir insanın mürci olması asla mümkün değildir. Bu üç noktayı dile getiren bir insanın ya da bir toplumun mürciyeden nitelenmesi iftiradan başka bir şey değildir. Buraya dikkat edeceğiz. İşte bugünkü usul meselemiz bu. Birileri, birileri, birileri, birileri, birileri bazı alimleri, ya da o alimlerin yolundan giden bazı zevatı mürci olmakla niteleyebilir. Bunu da üç meseleye bağlarlar arkadaşlar. Bakın usulü kaideler bunlar. Bunları unutmayacaksınız. Bir, imanla ilgili bu meseleleri problem ederek yaparlar. İki, namazın ile ilgili meseleyi problem ederek yaparlar. Üç, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin küfrü ya da imanın meselesini problem ederek yaparlar. Yani birilerine göre, dikkat edin, ehl sünnet ya da işte selefi salihine mensup olup ilcadan kurtulmanın yolu bu üç tanede de onların söylediğini ya da onların inandığını yapmaktır. Ne demek bu? Yani siz imanda bu üç noktada onların söylediğini aynen söylüyorsanız, bakın bu temel bir kural. Ama bunun altında neler var? Teferruatlar var. İki, namazın terkini eğer küfür görüyorsanız, üç, dikkat edin arkadaşlar, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyip de bunu istihlalen ortaya koyan bir insanı kafir görüyorsanız, Onlara göre bu adam ne değildir asla? Selefi salihine ya da selefe mensup bir insan değil, mürciidir. Halbuki bu ayrım muhtes bir ayrım. Sonradan ortaya çıkmış bir ayrım. Şimdi bakın. Elimde iki tane kitap var. Şimdi bir tanesi, biliyorsunuz bazen Türkçe kitap tanıtıyoruz, bazen Arapça kitap. Hakikatü'l-i'man inde şeyhal Albani. Şeyh Albani'nin katında imanın hakikati. Şeyh Albani'ye göre imanın hakikati. Şimdi bu kitap Hambeli Doktor Muhammed Ebu Ruhayyim. Bak Hambeli diyorum üstüne basa basa. Çünkü bu adam Şeyh Albani mürcienin başı gören adamdır. Yani mürciyeler bitti, hepsini sepete koyduk. Hatta bir kısmını dereye attık. Bir kısmını kuyuya attık. Kala kala Mürciye'nin başı olmak kime kaldı? Almanin. Albaniye kaldı. Evet. Bu öyle bir adam. Evet. Bu da şimdi bakın böyle kitapla hallediyorlar. Ha, bu kadıcık kitapla koskoca Alemi, Albani'yi yendiler, gençleri ezdiler, gittiler. <gülüyor> bu bir böyle bir kitap. Bu da bir zamanlar benim hocamdı bu Allah'ın azı dişi var diyen adam. Hakikat... El-İslam ve i̇man İslam ve imanın hakikati ve menziletül amel fil-İslam ve amelin mevkisi durumu nerede? İslam'da. Kimin? Mansur bin Abdülaziz Es-Simari Bir zamanlar Medine'de hocaydı bu zat. Daha sonra erken takavut oldu. Yok ettiler bunu. Sonra Riya'da gitti. Şeyh oldu orada. Ha. Bu da işte Allah'ın azı dişi vardır diyen adamdır. Bu da bu kitapta diyor ki Albani Mürci'idir. Kaç sayfaymış bakayım? Fihristini çıkarayım. 31 sayfa. Toplasan A4 ile 5 sayfa yapmaz. Heh. Şimdi neden bunu gündeme getirdim? Yani bunlar bilinen olaylar ve ortalıkta dolaşan olaylar ve bunlar Türkiye ithal edildi. Şimdi Türkiye'de öyle Selefi gençler görüyorum ki Albani Mürci'i diyor. Evet. evet. Çok enteresan. Şimdi bakın arkadaşlar. Delailul bera'a minel irca. Bakın. İrcadan beri olmanın delilleri. Yani bir insan ircadan nasıl beri olur? Bir insan ircadan nasıl beri olur? Bakın arkadaşlar. İki sayfa okuyacağız. Ve bu iki sayfa şu gördüğünüz diyelim 40 sayfayı bir anda tüketecek, bitirecek ve selefin akvarıyla. Neymiş onlar? Diyor ki: "Kad bekere'l ulema es-selefiyyun dela ila'l min minel irca." Evet. Alimler ircadan, berî olmanın delillerini zikretmişler. Bir mana enne men qale biha yani kim ki bu hususları söylerse, beriye min vasfil irca el mezmu. Kötülenen irca vasfından ne olmuş olur? Uzak olmuş olur. Beri olmuş olur arkadaşlar. İyi dinleyelim. El evvel, ilki. El kavlu bi el iman yezid ve yalnız. Kim ki iman artar ve eksilir derse, o adam Hicaz'dan meryummuşudur. Feman <gülüyor> kale bihaza. Natd aslen min usulihim. Kim ki iman artar ve eksilir derse, mürciyenin asıllarından bir asılı ne yapmış olur? Yok etmiş olur. Vehuve ennel iman şeyun vahid la yetecza. Çünkü mürciye göre iman tek bir şey olup neye ayrılmaz. Yüzlere ayrılmaz. Evet. Diyor ki Su ile İmam Ahmet bin Hanber. İmam Ahmet bin Hambele soruldu. Ammen kal. Diyen kişi hakkında. Neyi diyen? El imanu yezidu ve yankus. İman artar ve eksilir. İmam Ahmet'e sorulmuş. İman artar ve eksilir diyen adam hakkında sorulmuş. Gale. Bakın cevabı bakın. Hada beri eminel irca. Bunu diyen adam ircadan beridir. Gördünüz mü? Bunu diyen adam ircadan beridir. Bunu İmam Hallal sünnesinde İmam Ahmet'in oğlu Abdullah bin Ahmet'te de yine sünnesinde rivayet etmiş. Gal <gâlel> al <-imamul> berbe <berbehâri> İmam ul Berbəharî, İmam Berbəharî diyor ki, ve men gal al iman kavul ve amel. Kim ki iman söz ve ameldir der. Yezid ve yanpus, artar ve eksilir der. Fakat harcemin el irca, ircadan çıkmıştır. Kullihi, hepsinden, evvelihi ve akirihi. Başından sonuna kadar. Şimdi bir Allah kulu şunu iddia edebilir mi? Şeyh Albani ya da onun nehcinde giden insanlar iman söz ve ameldir demiyor. Ya da iman artmıyor ve eksilmiyor demiyor. Var mı? Böyle bir şey iddia etmek mümkün mü? Değil. Ha demek ki iman söz ve ameldir deyip arttığını ve eksildiğini kabul eden adam, ircanın hepsinden evveliyle ahireyle nedir? Bu bir. İki. El-kavl bi'ennehu yasihul istifna fil iman. İmanda istisna istisna yapmak sahiptir sözü. Bunu söyleyen insan. Femen kâle bi'hâza Kim ki bunu söylerse Nakada aslen min usulihim. He. Onların asıllarından bir aslı ne yapmış olur? Ortadan kaldırmış olur. O da nedir? ve enel iman şeyun wahid laiteceze. İman tek bir şeydir. Neye ayrılmaz? <gülüyor> Cüzlere ayrılmaz. Bakın Abdurrahman bir mehdi ne diyor arkadaşlar? Dikkat edin. Iza terkel istifna ve huve aslul irca. Bir insan istisnayı terk ederse ircanın aslını üstüne almış olur. Ya demek ki istisnayı kabul etmek ircadan tamamen ne yapmış olmaktır? Uzak kalmış olmaktır. Bunu da İmam Acürri Eşşeri adlı kitabında ne yapmış? Nakletmiş. Üçüncüsü, el kavlu bian el kufra yakaa bi a'mal el küfür neyle birlikte mümkündür olabilir neyle birlikte evet uzuv amelleriyle birlikte yani bir insan uzvun bedenin amelleriyle birlikte ne yapar küfre düşebilir femen qale bihaza kim ki bunu söylerse nakzı aslen min usuli asıllarından bir asılı ne yapmış yok etmiş olur nedir o asıl ruhu ve ihracu amali min el iman hangi asılı uzuvların amellerini iman kapsamının dışına ne yapmak çıkarmak bununla alakalı bakın İbni Teymiye ne diyor arkadaşlar evet ben özetlerin bir kısmını aldım hepsini okumuyorum Bakın ne diyor. Diyor ki Tibri Teymiye. Ve menşe'u hâvihis şubhâ elleti evcebet hâzel vehme minel mütekellimin hâfuhum minel fukaha ennehum ra'u ennel imâne huve tasdik el ben kısasını hemen özetini vereceğim size. Varau itikat Sadda Kahula yunafis sebep Washetem bildat. Diyor ki uzun çok iki sayfalık bir cümle Sarih Mülmesül'den. Diyor ki İbn Teymiye, Kim ki diyor Kahlasası. Bu kitabı yakında çıkaracağız yani iki aya kadar çıkar. Diyor ki İbn Teymiye, Kim ki diyor buraya dikkat edelim arkadaşlar. Heh. İmanın bedeni amellerin işlenmesi durumunda işlenen bedeli amelin imana zarar vermesi halinde eksileceğini ya da tamamen ortadan kalkacağını söylüyorsa o ircanın evvelinden de ahirine kadar ne yapmıştır çıkmıştır çünkü niye bir insan bir insan eğer dikkat edelim arkadaşlar Uzuv amellerini, imanın kapsamının he, dışına ne atmamışsa, çıkarmamışsa, uzuv amelleriyle imanın kemaline ya da sıhhatine zarar gelebileceğini söylüyorsa adamın ne olması mümkün değildir diyor. Mürci olması mümkün değildir diyor. Hulasası bu. es mesuldeki cümlesi. Dördüncüsü arkadaşlar. Ennezzunub tedur bil iman ve Tuncusu. Günahlar imana zarar verir ve onu eksiltir. Bunu söyleyen adam da irca adam ne yapmıştır? Çıkmıştır. Galil İmam Ahmet El iman kavlun ve amel yezit ve yankus İman sözdür ve ameldir. Artar ve eksilir. İra zena ve şeribel hamr zina eder, içki giyderse Nakasa imanı imanı ne yapmış olur? Eksilmiş olur. Femen akarra bin naks Kim ki noksanlığı ne yaparsa ikrar ederse beri emminel irca kullihi İrcanın hepsinden ne yapmış olur? Beri olmuş olur. i̇bn ne diyor? Ve gâletil mürci'e alahtilâfi Fırakıhim. Mürciye muhtelif fırkalarına göre demiştir ki La tevehbul kebair ve terkul vacibat ez zahira la tuvehbul kebair ve terkul vacibat ez şey şey'en minel iman. Evet. Büyük günah işlemek ya da vaciplerden herhangi bir tanesini açık vaciplerden herhangi bir tanesini terk etmek imanı ne yapmaz? Zarar vermez. Bunu diyen kim? Mürciye. Mürci. Peki bunu Şeyh Albani ya da onun ne kim söylemiş? Sonuncu arkadaşlar El kavlu bi ennel iman kavlun ve amel İman söz ve ameldir. Bakın İmam Ahmet ne diyor? Gıyleli İbnül Mübarek İbnül Muareye denildi ki Terel irca Gale ene akul İrca'yı görüyor musun? Yani irca hakkında hükmünle görüşünle. görüşün diyor ki, ene akul ben derim ki diyor, el iman kavlun ve amel. İbn-i Mubare'ye diyor. Evet. İman söz ve ameldir. Ve keyfe akunu murciye. Ben bunu derken nasıl olur da ne olurum? <gülüyor> Mürciye olur? Görüyor musunuz? Yani ben bunu söylerken, yani aynı şey İbn-i ne yapılmış? Söylenmiş çünkü. Ben iman söz ve ameldir derken nasıl olur da ne olurum? Mürci. mürci olurum. Evet. Bunlar beş tane temel ne? Vasıf. Bunları ifade eden bir insanın mürci olması ehl sünnet vel cemaate göre mümkün değil. Önümüzdeki ders inşallah he, namazın terkini küfür görmeyenlerin mürci olmasının imkansızlığını da burada göreceğiz. Ondan sonraki derste Allah'ın hükmettiğiyle hükmetmeyenlerin He, bunu müstahil olarak yapmadıkları zaman kafir olmadıklarının da söylenmesinin, mürciyenin alameti olmadığını göreceğiz. Böyle bir şey yok. Evet. Kısaca bununla alakalı alacağımız bu. Evet bu iki kitap. Bizim, bizim. Ee, yok musun? Ee, sabah dönüyor musun perşembe? Bilmiyorum ben öyle duydum e Yok, tamam yok, önemli değil. Yok, önemli. Yok, tamam. Evet. Yok, yok, hayır, tamam. Şimdi bakın arkadaşlar başka bir olay. Bize sorulan fetvalardan bazılarını burada gelip size ifade ediyoruz. Kısa bir sayfa. Diyor ki doğumumuzun ve ölümümüzün ölümümüzün Allah tarafından belirlendiğini biliyorum. Şimdi soru soran biz zat. Fakat intihar eden bir kişinin neden cinayet işlediğini anlayamıyorum. Bir tek aklıma gelen İntihar eden kişinin Allah'ın belirlediği o vakti o anı değiştirmesi midir? İntihar eylemi kaderine isyan etmek ve dolayısıyla Allah'a isyan etmek demektir. Ama peki, intihar eden kişi de aynı zamanda vadesi geldiğinde ölmüş demek değil midir? Eğer vadesinde öldüyse, Allah'ın belirlediği vakitte öldüyse neden günah? Eğer intihar etmediyse yine o vakitte ölmeyecek miydi? İntihar eden kişi vadeyi Değiştiriyor mu? Evet. evet. Soru. Evet. Bir soru. E bize bazen soruluyor, sitemize yollanıyor. Biz orada genelde yayınlıyoruz ama bazen de yoğunluktan bakamadıklarımız da oluyor. Cevap. Hamd Allah'a mahsus, selat ve selam Peygamberimiz Muhammed'e, aile halkını ashabına ve din gününe kadar ona güzellikle uyanların üzerine olsun. Sorunuzda 4-5 başlık halinde toplanabilecek birkaç soru bir arada zikredilmiş. Ancak bu soruların hepsi kadere imanın dört mertebesi olan bir ilim, iki yazı, üç dileme, dört yaratma mertebelerinden biri olan Allah'ın dilemesi konusunda yanlış ya da yetersiz bilginin düzeltilmesiyle hepsinin çözümüne ulaşabileceğiniz sorulardır. Öncelikle bu kainatta Allah'ın dilemediği hiçbir şey gerçekleşmez. Allah'ın gerçekleşmesini dilediği hiçbir şeyin de önüne geçilemez. Bu Allah'ın meşriyetinin yani dilemesinin nice olduğunu bilmek konusunda ilk bilinmesi ve iman edilmesi gereken şeydir. Allah'ın dilemesi kevni dileme ve şer'i dileme şeklinde iki türlüdür. Bu ayrımı bilmek bu tür, bu tür soruların cevabına ulaşmak açısından çok önemlidir. Kevni dileme Allah'ın kainattaki bütün yarattıkları hakkında Kainattaki oluş ve işleyiciye dair dilemesidir. Bunların hepsi Allah'ın ol demesiyle oluveren şeylerdir. Kevni dilemenin iki özelliği vardır. Birincisi, dilenen şeyin Allah'a sevip razı olduğu bir şey olması gerekmemektedir. İkincisi, bu dilenen şeyin muhakkak gerçekleşmesi gerçekleşmesidir. Örnek vermek gerekirse, insanın doğması, yemesi, içmesi, uyuması, büyümesi, ölmesi ve gündüzün ardından gecenin gelmesi, yağmurun yağması ve benzeri kainata dair her şey. Şer'i dileme ise Allah'ın kulları hakkında gerek peygamberleri vasıtasıyla, gerekse kitaplarında bildirmiş olduğu emirleri cinsinden olan dilemesidir. Bu dileme ise iki özelliğiyle kevni dilemeden tamamen farklıdır. Birincisi şer'an Allah'ın dilediği her şey kevni dilemenin aksine, muhakkak Allah'ın sevip razı olduğu şeylerdir. İkincisi, şer'i dilemeyle Allah'ın dilediği bir şey muhakkak olacaktır diye bir şey yoktur. Bunların örneği ise Allah'ın kullarından ona iman etmelerini, bir tek ona ibadet etmelerini, namaz, oruç ve benzeri dilediği, istediği halde, hali hazırda, insanlarda gördüğümüz mevcut durumdur. Dolayısıyla intihar eden kişi, Allah'ın kevni iradesiyle dilediği fakat şer'i iradesiyle dilemediği, razı olmadığı bir amelde bulunmuştur. Allah'ın kevnen kendisi için takdir edip dilediği vakitte ölmüştür. Fakat Allah'ın sevip razı olmak bakımında şer'an dilemediği bir fiille intihar etmiştir. Hiç kimsenin eceli ayetlerde sabit olduğu üzere ne öne alınır ne de tehir edilir. Bu bilgiler ışığında sorularınızı tekrar gözden geçireceğinizi ve Allah'ın sizleri ve bizleri doğruya muvaffak kılacağını umarız. Muvaffakiyet Allah'tandır. Kim ne anladı? Biz bunları ayrıntılı bir şekilde almıştık. Kim ne anladı? Anlayan el kaldırsın. Neden çok tavsile girmedik arkadaşlar? Bu tür meselelerde çok tavsile girmek ehli sünnetin özelliklerinden değildir. Genel kuralları verirsiniz. İntihar eyleminden ne anladık? Ee, öncelikle şunu biliyoruz. Biz Allahu Teala'nın iradesi iki aydır, kemen iradesi ve şer'i irade. Kemni iradenin şer'i iradeden ayrılması noktası iki türlüdür. Birincisi kemni irade hukuku bulma zorunda. İkincisi eee irade içinde Allah'ın sevdiği şeyler de var, sevmediği şeyler de var. Şimdi bu kişi intihar ederken Allah Subhanahu Teala'nın bu şer'i kemni iradeden ee, sevme noktası vuku bulmamış. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bunu sevmiyor. Biraz zor. Ama Kevnan bunu istiyor. Evet. Şer'i şer noktasına gelince bunun şer'i noktası bir alakası yok. Yani Allah subhanahu wa ta'ala kimsenin intihar etmesini şer'an zaten istememiştir. O yüzden bu kişi intihar ederken kendi cihetinden şer'i iradeye bir e, tenakuz vardır. Yani e, tabir sahilse şer'i iradeye bir isyanlı vardır. E, i̇ntihar etmesinin vuku gerçekleşmesinde de Allah-u Teala'nın e, kevni iradesi mevcuttur. Mevcuttu. Yani burada bu iki irade, irade arasında evet. bir çatışma mevcut değildir. değildir. Şer'i iradenin gereği de o adamın imanlı gidip gitmemesi üzerindeki alimlerin neyidir? Tartışmalıdır. Budur. Ha. Yani burada herhangi bir ne yoktur? Kaza ve kadere muhayir, muhalif mütenakız Hiç bir nokta yoktur. Mi? Subhaneke Allah'ın ve bir hamdiki eşedönü de ailemde estağfurullah. Ardeni, e, kılınır, e, evet. evet. Yani. Ama bir sorun daha geliyor burada. Sadaka ve ruhu uzatır diyorsun. Ne yapacağız? Evet. Yani. Evet. Onu da düşün bakalım bir daha der. Cevabını getirsin.